İnsan yüklendi. Bu sorumluluğun altına insan girdi. İnnehu kâne zira insanoğlu zalûmen cehûle. Nedir? Zalimdir. Allah'ın emanetine bile ne yapar? Zulmeder. Yerine getirmez onu. Böylece kendine zulmetmiş olur. Ve cehûle çok da nedir? İnsanoğlu cahildir. allah Teala ne yapıyor? Bu şekilde vasf ediyor. Allah-u Teala arkadaşlar cemâdat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 ne yaz diyor kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Kalem soruyor, ne yazayım ey Allah, ey Rabbim? Bakın kalem dile geliyor. Allah Teala ne yapıyor? Konuşuyor. Allah Teala onu ne yaptırıyor? Konuşturuyor. Çünkü tüm güç onun elinde. Kalem de kalem diyor ki ne yazayım? Allah Teala da diyor ki kaleme kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya dek olacak her şeyi yaz.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 İsteyerek ya da istemeyerek gelin. Allah Teala yere ve göğe böyle emre Gelin diyor onlara. Ve yer ve gök diyorlar ki: "Kâlate kâlate." Dediler ki Allah Teala'nın bu emrine karşılık "Eteynâ ey Allah'ım geldik, tâiîn." Ne yaparak geldik? İsteyerek ve itaat ederek, boyun bükerek geldik ey Allah'ım." diye. Allah Teala ya ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. İşte Allah Teala bu emaneti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 Konuştuğu zaman yalan söylüyorsa, emaneti iade etmiyorsa, yerine getirmiyorsa ne yapması lazım? Korkması lazım. Çünkü i̇l diyor ki bu ameli nifak nereye doğru gider? İtikadi nifaka doğru kadar kişiyi ne yapabilir? Götürebilir, Götürebilir ileride. Devam ederse sahibi. Aleyhisselatü sallam diyor ki İzâ haddefe kezebe. İlk özelliği münafıklık alametlerinden ilk alamet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 Yarın saat 12'de yanına geleceğim dediğinde gelmez. Şunu yapacağım dediğinde yapmaz. Ve izâ tûmina kendisine emanet verildiğinde hane ne yapar? İhanet eder, ihanet eder. Yani o emanetine yapmaz da artık onlar alamaz. Bunlar arkadaşlar münafıkların en belirgin özellikleri.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 Ortaya çıkmaya başladı. Artık ne yapmaya... Bir takım insanlar ortaya türedi. Onlar kimler? Münafıklar. Kalplerinden ne yapıyorlar? İman ettik. İman etmiyorlar. Ancak dilleriyle iman ettik allah Teala ne diyor Bakar Resulü'nün ilk sayfasında? Ve izâ lequllezîne âmenû kâlu âmennâ. İman edenlerle karşılaştıklarında Peygamber aleyhissalâtu Vesselamla onun ashabıyla karşılaştıklarında kalu <gülüyor> amenna. İman ettik. Biz de iman ettik derler. Ve izâ... حَلَوْ ila شَيَاطِينِهِمْ Diyor ki allah Teala. Şeytanlarıyla baş başa kalınca ne yaparlar? inna اِنَّا مَعَكُمْ Bizler sizinleyiz ey şeytanlar. اِنَّمَا نَحْنُوا mustehziun. Bizler o adamlarla yani Müslümanlarla, sahabelerle ne yapıyoruz? Alay ediyoruz. Allah hemen cevap veriyor. Allahu <gülüyor> يَسْتَحْزِئُوا بِهِمْ Allah onlarla alay ediyor. Onlara oyalıyor. Mühlet veriyor. Onlar kendilerini kandırıyorlar. Veya mutdom fitul ya Bu hadi aşmalarında onlara ne yapıyor? Yol veriyor. İşte o dönemde ne yapıyor arkadaşlar? Münafıklar zuhur ediyor. Yine Münafıkun suresinde, İsa cakal münafikunu qalıqalı neshadu innaka la rasulullah. Münafıklar sana geldiğinde, ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem derler ki, neshadu innaka la rasulullah. Şehadet ederiz ki muhakkak ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Böyle konuşurken böyle tekitlerle, vurgularla konuşuyorlar peygamberimize. Ama münafıklar. Diyor ki Allah sana bakın cevapta. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُهُ Allah biliyor senin onun Resulü olduğunu. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا Ve Allah şahittir ki, bakın onların şahitliğine karşı Allah da şahittir ki muhakkak ki münafıklar. <gülüyor>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 İkinci çıkarmamız gereken ders bu hadisten arkadaşlar. Bu sıfatlara sahip, bu özellikle sahip insanlarla ne yapmayacağız? Dikkatli olacağız onlara karşı saf olmayacağız. İkinci hadis Huzeyfet abn Yemen hadisi, radıyallahu an. Bu sahabe biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahibi sır, sırdaşı.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 yerine getirmemizden dolayı verilen bize bahşedilen bir rahatlık değil. Şeytanın oyalaması. Ömer binül Hattab radıyallahu an tutarmış huzeyfeyi yakasından demiş ben o listede var mıyım? Bana haber ver. Yani aleyhisselatü vesallamun Ömer hakkında radıyallahu an hakkında söyledi o kadar çok hadis var ki. Eğer diyor mesela hadiseden bir tanesi in yekun fiy kum muhaddethun umar aranızda diyor Allah tarafından hakkı söyleyen. Hakkım söyletildiği insanlar eğer olacak ise, bunların ilki kimdir diyor aleyhissalatü vesselam? Ömer. Ömer'dir. Ömer'dir diyor. Birçok fazileti var Ömer anh. Tabii Ömer'in şeyinden kurtulmak mümkün mü? Diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh. La. Sen diyor hayır bu listede yoksun. Peşinden de diyor ki. Ve uzekki ba'daki aheden. Ama diyor senden sonra da kimseyi yapmam? yapmam?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 diyor ki Hudeyfe. Sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam emanetin emanete verilen önemin insanlar arasından kaldırılacağını haber verdi. Diyor Huzeyfe Radıyallahu yani Anh. Der artık emaneti verdiğin zaman arkanı dönüp gözün kapalı gitmeyeceksin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onun kalkacağını söylüyor. Fakale dedi ki diyor Ye namurraculun nawma İnsan uykuya dalar. فَتُقْبَضُ <tukladu l> emanetu min قَلْبِهِ <kalbihi> Ve kalbinden o emanet, emanete olan kalbindeki o sorumluluk hasleti, özelliği ne yapılır? O uykuda alınır. فَيَظِلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ kaut Alınır ama o kalpte diyor bir izi kalır o emanete olan sadakatin, emanete olan sorumluluk bilincinin diyor küçük bir izi kalır.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 Su toplar değil mi? Diyor ki aynı diyor su toplaması kadar diyor. Su toplaması büyüklüğü kadar. Kalpte ne olur diyor. E emanet kalkar. Yerine o onun izi, küçük bir izi kalır. Nebi aleyhissalatü vesselam benzetmeye çalışıyor bizi. Neyi benzetiyor? Yani emanetin o kapladığı geniş o yer kalkar. Ardından küçücük bir iz kalır. Kecemrin tahu ala rıclik. Fenefita fetarahu muntebiran.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 Yani şey ifade eder mi o? Etmez. O kalpte kalan, emanet yerine gelen, emanetin kaldırılıp yerine konulduğu o iz, o şey emanete ne yapmaz? Emanetle alakalı hiçbir şey ifade etmez. ثُمَّ hasatan حَصَاتًا فَدَحْرَجَهُ Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alıyor bir şeyi, taşı, küçük şeyi ayağından yere bırakıyor. Bunu anlatmak için, bunun ne olduğunu öğretmek için. فَيُسْبِحُنَّاسُ <gülüyor> يَتَبَايَعُونَ ve insanlar diyor sabah uyanırlar kalkarlar alışverişe devam ederler. O alacak, o verecek değil mi? Ticaret olacak. Ferayaka ahadun يؤدي الأمانة hatta يقال إن في بني فلان رجلاً أمينا. İnsanlar artık diyor emaneti eda etmezler. Emaneti yerine getirmezler. Borç alır. Yarın vereceğim der bitmiştir, vermez. Diyor bu bu hal öyle bir şekilde yayılır, topluma sirayet eder ki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 yani kime ver, mal verdiğim, kiminle ticaret yaptığım önemli değildi benim için diyor. Bu amel yağım ama diyor bugün, bugün ise. فَمَا كُنْتُ أُبَاعِعُ مِنْكُمْ إِلَّا Aranızda sadece diyor falanca ve falancayla ticaret yaparım ancak diyor. Niye? Çünkü bakın 36 Hicri 36 yılında vefat etmiş bir sahanda. Demek ki insanlar. Ne de çabuk buluyorlar, ne de çabuk helaka doğru gidiyorlar, sürükleniyorlar. Evet. Yani emanete hiyanet etmenin, emaneti yerine getirmemenin bir ukubeti, bir cezası da arkadaşlar, nedir? Doğanın kabul olmamasıdır. Yani insanın duasının kabul olmamasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Hadis-i Nebi Aleyhisselam bunu bu şekilde zaten açıklıyor. Yine Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumanın rivayet etmiş olduğu başka bir hadise geliyoruz. Az önceki hadis, muttefakun aleyhdi. Diyorlar ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yucma'ullahu tebareke, yucma tebareke ve teala ennase feyekûmul mu'minûne hattâ tuzlefe lehumul cennâ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 Bir an önce hesabın görülüp cennete girmek istiyorlar. Adem Aleyhisselam'a geliyorlar, diyorlar ki ya ebana ey atamız Adem istiftah el cenne. Bizim için şu cennetin açılmasını bir iste. Fe yekulu hal akhrajakum min'l cenneti illa khati'atu abuykum. Adem de diyor ki şimdi bu insanlar şefaat talebinde bulunuyorlar. İl Behri diyor ki yani şefaat edecek kimsenin kusursuz olması lazım.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 Cennetten çıkaran babanızın hatası Adem yani benim hatam. Benden başkasına gidiyim. Çünkü bir ne var bir Adem aleyhisselam tarafından işlenmiş bir kusur var hata var. Lestu to be sahibi darlik. Adem aleyhisselam diyor ki yani bu şefaatin sahibi buna güç etirecek bir kimse değilim. İzhe bu ile ibni İbrahim Khalilillah. Diyor. Benim diyor soyumdan gelen İbrahim'in yanına gidin. İbrahim Aleyhisselam diyor ki fetuun İbrahim feyaqul İbrahim lestu bi sahibi İbrahim ne diyor ki Aleyhisselam ben buna kadir değilim, buna sahip değilim. Çünkü o da Allah adına ne yapmış? Üç tane rivayetlerde geliyor yalan söylemiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam inna ma kuntu min wara wara. Ben diyor Allah'ın <gülüyor> tamam halilim. Allah'ın dostuyum. Ancak ben buna ne değilim? Yani layık değilim diyor. Kime gidin? ila <gülüyor> Musa, ilâ Mûsâllezî Allahu teklîmâ. Allah'ın konuştuğu Musa'ya gidin. Feyetûne <gülüyor> Mûsâ feyekûlûnâ feyekûlû lestû bi sahibi zâlid. Musa'ya geliyorlar. Musa da diyor ki ben de ne değilim? Buna layık değilim. Çünkü ne yaptı Musa Aleyhisselam'da? Adam Mısır'da adam öldü. Değil mi? İذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحِه. عيسى عليه السلام'a gidin. Feyekulu İsa ləstu bi sahib zalik. İsa aleyhisselam dedik <gülüyor> <gülüyor> buna sahip değilim. Ben bunu buna layık değilim. Fatuna Muhammed'e sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Kimaya geliyor insanlık arkadaşlar en son? Peygamber, <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Feyakumu <gülüyor> feyu'dhanu leh. Aleyhisselam kalkıyor ve ona izin veriliyor. Bakın şefaat izni o anda veriliyor aleyhisselam.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 Ahir zamanda hadislerde geldiği üzere ölüm koç şeklinde getirilecek ve orada ne yapılacak? Keşim. Kesilecek. Ve ölüm şey artık orada bitecek. Şimdi bakın Sırat Köprüsü'ne diyor ki aleyhissalatü vesselam emanet ve rahim akrabalık bağları ne yapılacak? Getirilecek. Gelin denilecek onlara, gelecek onlara. Feekûmâni cembetey es-sirat. Yemînen ve şimalen Sırat Köprüsü'nün sağına ve soluna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 kıldan ince kılıçtan keskin olduğu söyleniyor. Qultu bi abi ve ummi. Her şey bir şimşek gibi geçer. Nasıl olur da diyor sahabe Ebu Hurayra ve Huzeyfe? Yani şimşek gibi geçmek nasıl oluyor? Yani diyor ki Aleyhissalatu vesselam "E lem tarau keyfe yamru ve yercu fi tarfati ayn...'' Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam bakın ashabına konuşuyor. Onların anlamadığı şeyler var.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 Diyor ki Aleyhisselam. ''Tecribihim amaluhum. Onları koşturan kimdir? Yani orada deminden dedi ki, o şimşek gibi geçiren, rüzgar gibi geçiren, kuş Amel. gibi uçan, amelleri. Yani sınavın sonucu orada açıklanıyor. Falan, ameller geçireceksin. Yani dedi ki de az önce. Kimilerinin la yulqilha bal. Arapça böyle denir. Önem vermedi. Yani umursamadı tam Türkçesi böyle. Şeyler, öbür tarafta değer kazanacak. Şimdi bugün öyle değil mi?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 Değil mi? Sanki böyle bu şeyler, bu amellere biz muhatap değiliz değil mi? Yani hani böyle sana şey yapılır ya böyle bir meydanda sana seslenilir, hiç orada olmazsın böyle yani. Bağırırlar sana falan, yürürsün böyle o kadar insan içinde. Takmazsın. Böyle davranıyoruz, böyle yaşıyoruz değil mi yani? Herkes böyle. Evet. Halbuki öyle değil arkadaşlar. İşin sırrı o değil. Hakikatini öbür tarafta göreceğiz. Diyor ki, تَجْرِبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَب۪يُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى صُرَاتٍ Ameller insanları koşturur. Ameller insanı oradan uçurur, geçirir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor. Sırat köprüsünde durmuş. Şöyle dua eder. Sellim sellim. Allah'ım ne yap? Selamete çıkar, kurtar. Yani çünkü yani ipin üstünde uyan sevdiğim insan olsun ne yaparsın? Ha, düştü düşecek. Gitti gidiyor değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da dua ediyor. selim sellim diyor hatta tağcıza amalü'l ibad. Şimdi arkadaşlar amellerin eksik kaldığı kullara geldik. Yani ameller ne yapmadı onu ittirmedi arkadan. Takip ediyor amellerinin eksik olduğu kullar gelir. Arkada buru geldi. Dünyada tavukla arazi ticaretinde o dönem için tamam mı? Tavuğu arsadan daha değerli görenin şeyi geldi şimdi. Sırası geldi gece uykusunu cemaatle namazı dünya işine tercih eden dünya işini onlara tercih eden insanın şeyi geldi şimdi. Sınav sonucu sınav kağıdı açıklanıyor. Diyor ki Allahu vesselam, hatta yaci ercul la illa zahfa. Adam diyor gelir. Ama nasıl gelir? Emekleyerek. Yerde sürünerek gelir ve fi hafeti's sırat kelalib <Sessizlik> sırat köprüsünün diyor. iki kenarında neler vardır Tercümede, kimi tercümelerde yazmış köpekler vardır gelmiş yani bunu tercüme edenlerde Allah hidayet eylesin İki sırat köprüsünün arasında neler vardır Hayır kemer değil. etlerin asıldığı neler ne diyoruz onlar biz kancalar vardır Yani böyle geliyor hop tak şimdi de böyle modern kurban kesim şeylerinde görüyorsunuz değil mi Hayvanı böyle taktiği alıp götürüyor. Orada ne demiş tercümede? Çengel. Çengeller vardı. Çengel, kanca o güzel söylemiş. Evet. Tercümeye baktım ben. Orada şey yazmış. <gülüyor> Köpekler vardı yazmış. Yani kelp kilap çoğul Arapçada kelp ama buradaki kelalip köpeğin çoğulu değil yani. <gülüyor> evet. Kelalip muallaqa me'mura bi'ahzi men umirat bihi. Bu kancalar ne yaparlar? Yakalamakla emir olundukları insanları yakalarlar. فَمَخْدُوشُنْ نَاجِنْ Diyor ki, bak yine orada o kancanın tuttuğu, yaraladığı ama sonuçta yine kurtulanlar da var. Yani sağ tarafa düşen yani veyahut da cennete ulaşanlar var. O kancanın yakalayıp bıraktığı. وَمُكَرْدَسُنْ فِي النَّارِ Kimilerde var ki böyle kanca onu yakalamış, sert bir şekilde ne yapıyor? Ateşe fırlatıyor. Bunlar bu ümmet için geçerli. Arkadaşlar dedi ki Vellezî nefsü Ebi Hurayre tebi yedi Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki inne <t> ka'ra cehenneme lesebu'une harife Cehennemin diyor derinliği cehennemin dibi ne kadardır diyor Ebu Hureyre 70 yıldır 70 yıldır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 Zübeyir'in çocukları yani Hubeyb ve Abbad Abdullah'ın kardeşleri Bunlar Hube Hubeyb Abbad ve Abdullah babaları kim bunların Zübeyir bir de Zübeyir ne yapıyor oğullarından Abdullah'a borcunun ödenmesini istiyor dokuzda bir kalırsa kalırsa eğer torunlarıma ver diyor o gün şeyin Abdullah İbni Zübeyir'in kaç çocuğu var oku orada Evet o gün onun ise dokuz oğlan dokuz kızı vardı Evet 9 tane oğlu, 9 tane de kızı var evet. Abdullah diyor ki borcunu bana vasiyet etti ve oğulcuğun işin içinden çıkamazsan Mevla'mdan yardım iste dedi. Oğul diyor ki işin içinden çıkamayacak olsan Mevla'mdan yardım iste. Diyor ki Mevla kim? Evet. Ben de vallahi ne kastettiğini anlamadım. Bana senin Mevlan kim dedim? Şimdi sana baban ölüm döşeğinde yani Haouttaş'la işte savaşa gidecek orada.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 tu elfe'y elf ve mi'ete'y elf. 2 milyon 200 bin borcu var sahabenin. 2 milyon 200 bin borç. Evet. Hakim bin Hizam benimle karşılaştı. Yeğenim. Hakim bin Hizam amca oğlu. Baba ölmüş. Amcasının oğlu ye yeğenliğiyle karşılaşıyor. Evet. Yeğenim kardeşimin borcu ne kadar dedi? Yani kardeşi dedi amca çocukları. Ne kadar borcu, borcu var? Ben de sakladım 100 bin dedim.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 O da buna gücünüzün yeteceğini sanmam. Evet. Eğer sıkılırsanız bana başvurun dedi. Evet. Zübeyir Gabe'yi 170 bine almış idi. Gabe deminden bahsettik. Medine'de değerli bir toprak. 170 bine almış bir toprak. Evet. Abdullah onu 1 milyon 600 bine sattı. Ne kadar sattı? 1 milyon 600 bine evet. sattı. Tamam evet. 1 milyon 600 sattı. Ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa Gâbe'de yanımıza gelsin dedi. Evet. Diyor ki satıyor orayı. E diyor ki kim onu şey yaparsa gelsin bizim yanımıza ne yapsın onu. Sattığı için parasını aldı ya. Borcunu biz burada ödeyelim. Babamın borcunu Yok. ödeyeceğiz. Evet. Abdullah bin Cafer geldi. Onun Zübeyir'de 400 bin alacağı vardı. Evet Abdullah bin Cafer. Kim bu Abdullah bin Cafer? İbn-i i̇bn Ebi Talip.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 Halbuki en önce giderler, hemen gidelim de adamın evinden para alamayacağız, televizyonunu, çamaşır haciz. makinesini haciz gelmeden biz alalım götürelim diye. Böyle bir de sağda solda övünürüz değil mi yani? Evet. <gülüyor> evet. Abdullah bin Cafer ondan bana bir parça satın dedi. Hı. Abdullah da şuradan şurası senin olsun dedi. Evet. Abdullah o bölgeyi satıp borcunu ödedi. Borcu kapattıktan evet, to, to, sonra o toprağın bir böl bölümünü kime veriyor? Borç karşılığında Abdullah Emin'in Cafer'e veriyor. Diyor ki buyur bu bizim borcumuza karşılık arazinin bu bölümü sana ait. Evet. Borç... Sonra geri kalan bölümü de Zübeyir'in oğlu Abdullah satıyor. Aldığı parayla da Zübeyir'in borçlarını ne yapıyor? Ödüyor. Evet. Borcu kapattıktan sonra geriye 4 hisse kaldı. Evet. Yani arsayı bölmüş. Ondan sonra parçalar bölmüş. Dört tane hisselik bir yer daha var. Onu da satacak şimdi. Evet. Muaviye'nin yanına geldi. Kaç? Dört hisse değil. Dört buçuk hisse. Burada dört hisse. Buçuk, şey. buçuk hisse. Ve minha es homin ve nisf Dört buçuk hisse. Evet. Muaviye'nin yanına geldi. Yanında Amr bin Osman ile Müzir bin Zubeyir ve İbn-i Zema vardı. Evet. Muaviye ona Gabe'ye ne kadar biçtiler dedi. O da her hisse 100 bin dedi. Evet her hisse 100 bin. O zaman ne kadarlık bir şey daha kaldı? <gülüyor> 450 bin liralık bir şey daha kaldı. Evet. Ne kadar kaldı dedi. Dört buçuk hisse dedi. Şimdi doğru tacim ettim. Yani 4 dedi şimdi 4 buçuk. Evet. Müzir bir Zübeyir ben bir hissesini 100 bine aldım dedi. Evet diyor ki muamele tamam ben de alıyorum bir hisseyi. Evet.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 Burada ne kadar kâr ediyor şimdi? 26. 200. Borcu 400'dü, alacağı 400'dü. 600. Toprağı aldı, Muaviye gitti ondan 600'e Şey yaptı, satın aldı evet. İbnü Zübeyr borçları bitirince Şey hadi önemli olan noktası burası arkadaşlar. İbnü Zübeyr kim o? Abdullah. Zübeyr'in oğlu borçları bitirdi. Elhamdülillah. Babasının derdi ne yaptı? Ortadan kalkmış oldu. Borçları bitti. Evet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 Ola ki gözden kaçmıştır. Burada biz Medine'de ödedik ama 4 sene haçla ne yapacağız? Ilan edeceğiz. Kimin Zübeyir'den alacağı varsa gelsin ödeyelim diye. Evet. 4 sene geçince hisselerini taksim etti. 3'te birini onlara verdi. Zübeyir'in 4 karısı vardı. Her birine 1 milyon 200 bin düştü. Evet bakın. Berekete bakın arkadaşlar. Zübeyir'in 4 tane hanımı var. Evet. Yani ölen babalarının.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 hani halk arasında derler ki kim borcunu ödemeye niyet ettiyse Allah ona ödetir, Allah ödetir ona yardım eder. Bu hadiste Buhari İmam Buhari e, nerede rivayet etmiş? E, şu bapta rivayet etmiş. İmam Bukhari'nin fıkhi de buradan anlaşılıyor. Bakın diyor ki: babun barakatul gazi fi malhi hayyen ve meytan ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ulatül <gülüyor> Peygamber ya da veliyül emirle yöneticilerle savaşa çıkan kimsenin